Azzebillahi min Shaitan ar-Rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi kulli halin ve fi kullihin. Hamdan kâsiran, tayiban, mubarekân fihi. Al-Salât ve Salâmu ala Şeyîd el-Awlin ve el ve Muhammed wa alehi wa ve men tabi'ahu bi ihsan ila yavmiddin ve selamen ta'imaini mutadarimaini ila yavmiddin amma ba'd fa ayyuhal ikhwan fe in iftara'l hadis kitabullah ve iftara'l hadi hadiy şeyyidinah Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerrü'l umûru'l mühtesâcu hâle küllü mühtesetin bi'ta ve küllü bid'atin dalâle ve küllü dalâletin ve sahibi'l âhin nâr ve bi senedil muttasıl ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl kâlallahu teâlâ yâ ibâdî inni harramtu'z zulme alâ nefsi İlahi Ahir Hadis Sadekar Rasulullah bıvakal ev kema kal. Çok özür dilerim kardeşlerim. Salı günü üç aydara girdik. Mübarek, sevaplı, feyizli, hayırlı bir manevi mevsime. perşembe cuma bağlayan gece ve kâip gecesiydi. Allah-u Teala Hazretleri'nin kullarına çok büyük ikramlarda, iksanlarda bulunduğu meleklerin rahmet ettiği bir gece. Üç aylar cümleniz hakkında mübarek olsun, hayırlı olsun, faideli, feyizli olsun. Allah-u Teala Hazretleri bu mübarek fırsatlardan azami derecede istifade etmeyi, rızasını kazanmayı, sevdiği, razı olduğu kul olmayı cümlenize nasip eylesin. Amin. Dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına ertirsin. Bu ayların içinde Recep ayı, Şehrullah, Allah'ın ayı, Şaban ayı, Şehri Resulullah, Peygamber Efendimiz'in ayı, Ramazan ayıda ümmetinin şere ümmeti buyuruyor. Ümmetinin ayıdır. Bütün aylar Allah'ın iken Şaban ayı Allah'ın ayı denmesinin sebebi Peygamber Efendimiz tarafından açıklanıyor ki Allah'ın kullarını affum mağfiret ettiği bir aydır. Onun için bu ayın böyle affı mağfiret ayı olduğunu bilerek eski hatalarımızdan dönelim, kusurlarımızı düşünelim, tevbe edelim, istiğfar eyleyelim, Rabbimizden bağışlanmamızı dileyelim ki tam zamanıdır. Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in şefaatine evme, dualarının kabul olma ayıdır. Kendisinin Efendim ve nice mükafatlara derecata nail olduğu aydır Ramazan ayı da Ümmet-i Muhammed'in Böyle kendisine çeki düzen verdikten, ibadetler eyledikten sonra artık Rabb'ın büyük lütuflarına, ihsanlarına erdiği ay olmuş oluyor. Şimdi geçen hafta okumamış olduğumuz uzunluğu dolayısıyla yetiştiremeyiz diye okumadığımız uzun Müslümin hadisini okumaya Geçeceğiz. Fakat bu hadisi şerifin başta okunmasına izahına geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine ve onun alinin ashabının etbaının cümle evliyaullahın Hazreti Adem atamızdan Peygamberimize kadar gelmiş geçmiş cümle peygamberlerin ruhlarına Sadat ve Meşahit-i ruk ruhlarına bu beldelerde methum bulunan müminin-i ruhlarına bizim ve bizim ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin ve yakınlarımızın ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Onu da öyle başlayalım ki ruhları şad olsun. Rabbimiz bizi de rızasına uygun yaşayanlardan, sünneti i ihya edip şehit sevabı kazananlardan, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olan olarak varanlardan eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyiyakin Erdoğan, İyiyakin Erdoğan. şerifi cümle cümle okuyup izah edeceğim. Peygamber Efendimiz bildiriyor ki kitap, Müslüm'ün kitabı yani meşhur hadis alimlerinden sahih hadisleri toplayan Türkiye'de tercüme edilmiş bir kitaptır bu Müslüm'ün şeyi, sahihi. Davutoğlu Hoca rahmetli, güzelce etmiştir. Allah tamamında cümlenizi okumak nasip eylesin. Bu ee, allah Teala Hazretleri buyurdu ki ''Ey benim kullarım, ben zulmü kendi nefsime haram eyledim ve onu sizin aranızda da haram, yasak eyledim, sakın birbirinize karşı zulmetmeyin'' ile muamele ediyor. Kendi kendisine zulmü ben kendime haram kıldım, yasak kıldım. Yani Zülmetmem, kullarıma zulmetmem, rahmeti çokum. Rahmeti çok olan Rabbiniz'im, merhameti geniş olan, şefkati geniş olan, efendim, zulmetmeyen Rabbiniz'im demiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ki, وَمَا اَيْنَا min lil لِلْعَب۪يۜ Ben kullarıma zulmedici değilim. Hem Kur'an'da var, hem Hadis-i Şerif'te var. Allah-u Teala Hazretleri zulüm etmez. Kullar kendilerine zulüm ediyorlar. Cehenneme atıyor, yakıyor. Kullar kendilerini zorla cehenneme atıyorlar. Allah cehennemin olduğunu önceden bildirmek için peygamber göndermiş, haber göndermiş, kitap göndermiş, dinlememişler, zulüm etmişler, gadir etmişler, hırsızlık etmişler, zina etmişler, Adam öldürmüşler, yol kesmişler, e, cezayı kendileri hak etmişler. Kendi ilah vermanlarını kendileri imzalamış. Kendilerinin iplerini kendileri boyunlarına takıp kendileri çekmişler. Kendileri kendilerini helak etmiş oluyorlar. O bakımdan e, bunca affolma, bunca mağfiret olma, bunca bağışlanma, bunca efendim lütfa erme imkanı varken bir insan Cehenneme düşüyorsa kendisinden, kabahat kendisinin, peki cehennemi niye yarattı? Cehennemi de adaletinden yarattı. Şimdi düşünün ki, zalim eline alıyor silahı, basıyor bir masumun meskenini, hanesini, efendim, çoluğunu çocuğunu öldürüyor, adamı öldürüyor, altınları bilezikleri, kadının kolunu kesip çekip alıyor, gidiyor. E şimdi bu adam, bu adam senin eline geçse sen ne yaparsın? Sen de cezasını vermek istersin. Adalet bunu gerektirdiği için adli ilahinin i icra, o icrasının gereği olarak cehennemi de yaratmış. Hepsi güzel. Onun için bir arif, kamil, olgun şeyh efendi büyük bir şair diyor ki ey lütfu çok, kahrı güzel. Lütfun da hoş, kahrım da hoş. Lütfu çok, ama Kahru da yerli yerdi. O da güzel. Nasıl kahretmiş Firavunu? Ama niye? E, o Musa Aleyhisselam'ın peşinden ordusuyla o bütün hepsini yakalayıp asmak için gitti. Ondan kahretmiş. Nasıl kahretmiş efendim Kahru'nu? E, çok böbürlermiş, çok zulmetmiş, çok haksızlık etmiş efendim. Ondan bütün bütün cezayı çekenler hepsi Allah Teala Hazretlerinin adaletinin gereği. İnsanlar bile kendileri kendi aralarından suç yapan kimseleri muhakeme ediyorlar da hem İslam ülkelerinde hem başka ülkelerde bazılarının yaşama hakkının kalmadığına kâni oluyorlar da idam ediyorlar. O bakımdan Allah-u Teala hazretleri zulmetmiyor, zulmü yapan kulların kendileri kendilerinin yanlış seçmeleri, yanlış efendim girişimleri, yanlış efendim e, icraatları olmuş oluyor. Burada bildirmiş, Huyla, Kerem ile açıkça bildirmiş Rabbimiz. Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım, yasak kıldım. Ben kendim zulmetmiyorum, lütf ediyorum. Çok rahman, rahim efendim rauf, vedud Rabbimizin e siz de bir ara, kendi aranızda birbirlerinize haksızlık etmeyin, zulmetmeyin, aldatmayın, efendim, kadir etmeyin, arsızlık etmeyin, hırsızlık etmeyin, baskı yapmayın diye bildiriyor. Muhterem kardeşlerim, tabii genel malasıyla bizim hadis-i şeriflerden, ayetlerden aldığımız terbiye gereği yüzyıllardan boyu beri biz zulmetmemişiz. Yani dedelerimizden, büyüklerimizden, bu İslami terbiye bizim iliklerimizi işlemiştir. Damarlarımızın en uç köşelerine kadar gitmiştir. Karıncayı esse birisi, ondan rahatsız oluyoruz. Sineklere ilaç sıkıyor da, şentoks sıkıyor, Bana sonra sinekler bir yere düşüyor, yerde tekmeleniyor, sırt üstü, ayaklarını kıpırdatıyor bir kardeşimiz var diyor ki hocam diyor yani buna acıyorum diyor yani canı var ya o canı çıkıncaya kadar ayaklarını kıpırlatıyor ona bile dayanamıyoruz neden? aldığımız terbiyenin gereği e başka insanlar başka bir yerlerde efendim işte kadın kasabı şu kadar kadını öldürmüş bilmem ne e, haydudu şu kadar insanı şey yapmış neden? iman yok insaf yok İslam yok terbiye yok, Kur'an'dan feyiz almamış, nur almamış yabancı zalimlerin yaşadığı bir diyarda, materyalist bir ortamda yetişmiş e, tabi elbette böyle diyarda böyle adam yetişir öyle olur. Peki hocam bizim İslam diyarında da bazen böyle şeyler oluyor. Neden? O da bizim Müslümanlığı istediğimiz manada ideal seviyede Tam arzu ettiğimiz şekilde öğretemememizden, öğrenemememizden, yetiştiremememizden kendimize oluyor. Yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu muhterem kardeşlerim, kendi çocuklarınızın halinden anlayabilirsiniz. Evladım şunu şöyle yapma, evladım bunu böyle etme dersiniz de, bir türlü evlat babasının arasının küçükken kendisini en aciz zamanda, gözetmiş, beslemiş, büyütmüş bakmış, yetiştirmiş olan bu büyüklerinin sözünü bile dinlemiyor. Doğru çizgiye gelmiyor. Evladım içme şu sigarayı. Babasından gizli ille içecek. Evladım yapma şu kötülüğü. İlle gizli gizli yapacak. Evladım şöyle şöyle çalış. Bak sonunda zarar edersin. Tembellik, haylazlık etme. İlle gene onu yapacak. Yani insanın insanın şeytana uymaması. insanın nefsine uymaması. İnsanın keyfe, zevki, sabaya kanmaması, bu görevlerini tam yapması lazım. Bunu yapamadığımız için tabi bizim aramızda da cahiller çıkıyor, zalimler çıkıyor. Yapabildiğimiz asırlarda cümle cihad halkı bize hayran olmuş. O eski Türkler, o eski Osmanlılar, o onlar efendiler, onlar mübarek insanlardır diye. Adam Pakistan'dan tanıştık. Benim dedem benim babam diyor Osmanlılara diyor kasileler yazmıştır diyor. Onları diyor böyle alarken diyor gözlerinden yaşlar dökülürdü diyor. Onlar mübarek insanlardır. Onlar evliyadır diye öyle yazı yazardı diyor. Avrupa'dan gelen seyyahlar Türkiye'de Türklerin temizliğini, sakinliğini, vakurluğunu, iyi huyluluğunu Efendim, güzellerini, icraatlarındaki hoşluğu anlata anlata bitiremiyorlar. Gidin, seyahların kitaplarını okuyun. Kanuni Devrinde Türkiye'ye gelmiş bir seyah, Baron de Büşbek. Eski devirlerde Türkiye'den geçmiş bir seyah. Daha eski devirlerde efendim Türkiye'yi dolaşmış olan İbn Batuta seyahatlerine yazmış. Okuyun. Göreceksiniz pırıl pırıl bir ahlak, tertemiz bir yaşam, gayet huzurlu bir ortam, insanlar gayet mutlu. Efendim, şş, tek tük olay, hadise, ad, e, yani polisiye hadise olur diyor seyyahlar. Osmanlı ülkesinde mahkemeler, mahkemelerde bir şey olmaz. Şimdi, şimdi mahkemelerde davalar görüle görüle bitmiyor. Yani Kadı Efendi'ye bindi, bir bir dava gelecek. Neden? Bir kere, insanlar terbiyeli olduğundan suç işlemezler, bir. İkincisi, İslam terbiyesiyle muhit pırıl pırıl olduğundan, o ona nasihat eder, o ona akıl verir. Hadi bakalım, vazgeçin bu husumetten, öp bakalım şunun evini, ver bakalım şunun hakkını. Mahkemeye intikar etmeden olay kapanır. Madenin büyükleri terbiyesi hakim gibi dedikleri dediktir. Baslarına dayana dayana camiye gelen aksakallı ihtiyar, e, hakimdir, ömrü boyunca İslam'ı okumuştur, öğrenmiştir, ayetleri biliyordur, hadisleri biliyordur. Şöyle yapın evladım dediği zaman onlar ona efendim paşa gibi itibar ederler, biter. Mahallede kavga kalır ve ihtilaf kalır bir konağın içinde ana yaşar, baba yaşar, hala, hala teyze, dayı, amca, efendim bilmem akraba taallukat bir konak adeta bir mahalle gibi. E kimse kimseyle bir zıtlık bir şey yapmaz. Şimdi iki kardeş bir apartmanda oturamıyor. Gelinler kavga eder, güveyiler kavga eder, kardeşler birbiriyle iftiraya düşer. Efendim mahkemelik olurlar. Efendim günlerce, aylarca, yıllarca, senelerce mahkemeler devam eder. İslam terbiyesi olmadı İslamın terbiyesinin olduğu devirlerde mutlu, mutlu yaşamışlar insanlar. Ama şimdi az. Yani istediğimiz o özlediğimiz hal şimdi onda bir. Yüzde beş, yüzde üç bu nispette. Yani. Mahalleye gidiyorsun, bu mahalle güzel ama git modaya, git kalamışa, sana, sana merikten gelmiş insan gibi bakarlar. Allah Allah, bu sakallı kim? Burada ne arıyor? işini Bizim burası sosyetiklerin memleketi. Biz burada böyle açık saçık gezi, gezeriz, ile gezeriz, akşamları poker oynarız, içki içeriz. Bu şalvarlı da burada ne arıyor diye size yorgun öküzün sabahına vakti gibi bakarlar yat yat bakarlar. Onun için az, Müslümanlık az olduğunda bizde de olaylar çoğalmaya başladı. Buna rağmen geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz konuşmalarda da söylediğim gibi dünya üzerinde mesela genel istatistiklerde mesela İsveç İsveç'te sosyal adalet Mümkün olduğu kadar sağlanmış iş size maaş bağlanmış hiç kimse efendim aç değil, açık değil, mansız değil, yoksul değil, evsiz değil, barksız değil efendim herkesin az çok şöyle bir e, huzur içinde rahatını söylenecek evli barkı her şeyi var fakat en çok seks cinayetleri seks hayatı da çok serbest. En çok seks cinayetleri orada oluyor, en çok şahsen kendi kendini götürüp öldürmek, intihar etmek, intihar olayları en çok orada oluyor. En çok efendim uyuşturucu iltilası oralarda oluyor. Neden? Her şeyleri var adamların. Niye bunlar böyle oluyor? Türkiye'de gene az. Geliyorlar, Türkiye'de araştırma yapıyorlar. Yani siz birçok problemi olan bir ülkesiniz. Besellerinizi çözememişsiniz, yollarınızı yapamamışsınız, suyu getirememişsiniz. ahaliniz yoksul. Efendim, gelir dağılımı adaletli değil. Asgari ihtiyaçlar bile halkın ihtiyaçları karşılanmamış. Efendim, tıbbi ihtiyaçlar görülmemiş. Buna rağmen burada niye bu iş olmuyor? Gelip inceleme yapıyorlar. Neden olmuyor? Müslümanlıktan. İslam'ın terbiyesi o kadar kök salmış ki, o kadar kök salmış ki üstünü kesiyorlar ama kökü gelemedim de kesiyorlar, kesiyorlar. Şu Müslümanlığı şuradan bir kaldırsak. Ateşle oynuyor. Müslümanlığı buradan kaldırırsan buraya anarşi gelir. Nitekim geldi. 50 yıl uğraştılar İslam'ı kaldırmak için. Ondan sonra ne bitti? İslam'ı kaldırdıkları yerde ne bitti? Gül planlarını söktükleri yerde, sümbülleri laneleri söktükleri yerde ne bitti? Dive dikenleri. Diken bitti. Anarşi oldu. Müslümanlık gericiliktir diye kaldırdılar. Bu sefer komünizm geldi. Hangisi daha iyi? Hala anlamaz. Neden? Müslümanlığı kendi keyfine, zevkine engel olarak görüyor. Müslümanlık bana içkiyi içirtmeyecek. Müslümanlık bana zilayı yaptırtmayacak. Müslümanlık bana çalgıyı çaldırtmayacak. Müslümanlık benim efendim, eğlenceme, keyfime, kabahatime mani olacak diye düşman gözüyle görüyor. Kendisi zehir zıkkım efendim ilah cehenneme zümera kendisi istediği gibi yaşıyor, plajda istediği gibi soyunuyor, diskotekte istediği gibi tepiniyor. Müslümanım burada başının üstüne başının üstüne başörtü örtmesine sinirleniyor, milahil ediyor. Ya sana ne? Başım, baş benim, örtü benim. Keyif benim, akıl benim, zihin benim, düşünce benim, iman benim. Ben bu imanımın gereği başıma örtüyorum. Hayır örtemezsin. E niye örtemem? Sen mayoyu giyiyorsun, sen geziyorsun, sen açınıyorsun. Ben niye başıma ötemeyeyim? Ben niye sakalımı bırakamayayım? Ben niye camiye gidemeyeyim? Ben niye ibadeti mi yapamayayım? Sen kumarhaneye gidiyorsun, ben camiye gidemeyeceğim. Hristiyanlar pazar günü şeye gidiyor, kiliseye gidiyor. Ben cuma günü camiye gidemiyorum. Böyle şey olur mu? Uğraşa didine, uğraşa didine, şu Müslümanlık itelim, itelim, itelim, kenara köşeye sıvıştıralım, torbaya tıkalıp ağzını bağlayalım, uçurumdan aşağı atalım, şu Müslümanlıktan kurtulalım. Kurtuldu ama arkasından haydutlar türedi. Hala uğraşıyorlar, helikopterlerle, efendim bilmem e, özel timlerle, polislerle şeyler uğraşın bakalım. Sen bir taraftan işki üret, öbür taraftan da efendim sarhoşluktan trafik kazası yapanları efendim yakalamaya çalış. Yani, İslam öyle yapmıyor ki İslam, İslam bir işin zararının kökünden engelliyor. İşgiyi yasaklıyor. Zulmü yasaklıyor. Bak ne diyor Rabbimiz ben zulmü kendime bile yasakladım kendime bile haram kıldım size zulmetmeyin diyor bitiyor. İnsan Rabbinin gözü önünde görüp dururken Rabbimiz her yerde hazır ve nazırken evrine aykırı gelir mi? Günah işleyebilir mi? diyor ki peygamber efendimiz insan zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. İnsan hırsızlık yaptığı zaman mümin olarak etmez. İnsan hırsızlık yaptığı zaman mümin olarak etmez. O zaman bir karış yukarıya gidiyor imanı. İmanlıyken yapamaz onu. Zulmetmeyelim. Tamam. Biz öyle haydutlık yapmıyoruz, eşkıyalık yapmıyoruz, dağa çıkmıyoruz, köy basmıyoruz, başkasının parasını polis bile olmasa, kendisi bile olmasa efendim almıyoruz. Yerde bile bulsak götürüp teslim ediyoruz, sahibini arıyoruz, tamam, sürmetmiyoruz Ama hiçbir zulüm yapmıyoruz mütevem kardeşlerim. Maalesef. Keşke yapmasak ama maalesef bizim de bir, birbirimize bin bir çeşit zulmümüz vardır. Bir kere evde evde büyük ölçüde zulüm ediliyor. Koca karısına zulmeder. Karı bazen kocasına zulmeder. Efendim kardeşler birbirlerine zulmeder. Ya iki kardeşsiniz doğru düzgün geçinseniz bakarsın çat çatküt sesler gelip öbür taraftan birbirlerine kavga ediyorlar. Ya sen abisin biraz merhametli ol, hoşgör. Sen de kardeşsin biraz saygılı ol, sabret. Hayır. E, onu dövdüğün zaman bir şak diye tokat, yanında beş tane parmağın izi kalmış, ''Anne beni dövdü abim. Tabii bu zulüm oluyor. Veyahut adam kocası, koca karısını dövdüğü zaman zulüm oluyor. Veyahut borcu alıyor vermiyor. ''Ya senin paran var, paran var öteki işi yapıyorsun. Şu borcunu bana versene. Ben senin sıkışık zamanında sana para vermişim.'' O zulme devam ediyor. Kiracı, ev sahibi kiranı arttırılıyor arttırmıyor. 4000 lirayla bu devirde bir evde oturulur mu? Benim evimde beyazıda adam kiracı dört bin liraya oturuyor. Nasıl olmuş bu? Mahkemeye müracaat etmişiz. Az kira veriyorlar, bunlar otuz bin lira, kırk bin lira kira veriyorlar diye. Mahkeme dört bin liraya indirmiş. Bu adalet mi? Böyle adalet mi olur? Şimdi dört bin liraya oturuyor. Şimdi ben buna razı mıyım? Bu zulüm değil mi? Zulüm. Ticaret hayatında böyle zulüm oluyor. Adam alıyor. Eşya'yı, emtihayı Erzincan'a götürüyor, bir sene parasını vermiyor. Zulüm. Hocam sen de ama acayip şeyleri zulüm diye söylemeye başladın. Hayır, ben bunları hadis-i şeriflerden söylüyorum. Hatta diyor Peygamber Efendimiz, zenginin fakiri kapısında bekletmesi bile zulümdür. Hele dur bakalım işte keyfim geldiği zaman ben sana zekatımı vereceğim. İçeride biraz dolanayım durayım da oturayım da kalkayım da işimi bitireyim de o fakir orada titresin beklesin ayak, ayakta. Neden? E, fakir demin nasıl olsa muhtaç gelmiş istemiş ben de parayı veriyorum isterse beklemesin giderse gitsin. Ha, kapısında kapısında bekletmesi zulümdür. Zekatını geri verme, geç vermesi zulümdür diyor Peygamber Efendimiz. Sürmün çeşitleri çok. O bakımdan ana zulümleri yapmıyorsak detay olan zulümleri de yapmayalım. Yani zulmün kötü olduğunu biliyorsak evimizde adaletli bir baba olalım. Adaletli bir aile reisi olalım. Dükkanımızda adaletli, zulüm etmeyen bir esnaf olalım. Efendim, e, amir isek adaletli bir amir olalım. Her işimizi efendim, e, adalete uygun yapalım. Yani zulüm ile yapmayalım böyle buyurmuş. Dinimizin emri bu. İkinci cümleye geçiyorum. Ya ibadî külüküm dalilun illa men hedeydû fesnedûni ehdiküm. Ey kullarım! Hepiniz benim doğru yola sevk ettiklerim hariç, hepiniz şaşır, şaşırmış, yolu sapıtmışsınızdır. Benden doğru yolu bulmayı isteyin, Dua edin bana ben sizi doğru yola hidayet ederim. O zaman kardeşlerim insan olup işte görüyorsunuz dünya üzerinde şu kadar milyar insan var. Şu kadar milyar insanın içinde doğru düzgün böyle takdir edebileceğiniz doğru yolda giden insan az. Az. Allah'tan Allah'tan bizi doğru yola sevk etmesi biz hep istiyoruz. İhtine sıral par müstakim. Ya Rabbi bizi sıratı sevk et bize sıratı müstakimi göster, onu yapalım diyoruz. Rabbimizden istiyoruz. allah Teala Haz Hazretleri'ni nasip etmezse doğru yolu insan bulamaz. İsteyince, doğruyu bulmak isteyince Rabbimiz yardım eder, yanlışını düzeltir, doğru yolu gösterir, cennetinin yoluna sokar. Ya ibadi küllüküm on illanın et -abdühü. Hepsini açsınız, benim rızık verdiklerim müstesnaf. Rızık isteyin. isteyin, ben size rızık, taam, ihsan edeyim. Diyeceğiz, rızkı Allah'tan isteyeceğiz, taamı Allah'tan isteyeceğiz. Yani Allah'ın yasak ettiği yollardan değil, yalanlardan, yanlışlardan değil. Külküm ârin illâ men keseftühü festeksûni eksiküm Hepiniz çıplaksınız, benim giydirdiklerim müstesna, benden giydirilmen değil isteyin size giyim ihsan edeyim. Maddi giyim, manevi giyim. Ayet-i Kerime'de geçiyor biliyorsunuz ve libasü takva zâlike hayır Takva da bir libastır, bir elbisedir. En hayırlı elbise budur. İnsan bu takva libasının büründüğü zaman mütteki kul olduğu zaman nice sevaplara nail oluyor. Ya ibadî inneküm ona billeyli ve nahâre ve ene azgfirü dünûbe cemî'an festagfirûni azgfir lekûm. Ey benim kullarım siz gece gündüz hatalar işlemektesiniz. Ben de sizin günahlarınızı affederim. Gaffari zünubum günahları affedeceğim. Benden mağfiret isteyin, Sizi affedeyim. Muhterem kardeşlerim, demek ki iyi bir Müslüman, iyi bir kul her şeyi Rabbinden isteyecek. Peygamber Efendimizin Dualarını, adetlerini, itiyazını, yaşam tarzını anlatan hadisleri okuyoruz İstanbul'da. Görüyoruz, Efendimizin her hali dua. Kapıdan girerken dua ediyor, çıkarken dua ediyor, yeni elbise giyerken dua ediyor, yüz numaraya girerken dua var, çıktığı zaman dua var, abdest alırken dua var, abdesti... Suyunu silerken dua var, bir işe başlarken dua var, çarşıya giderken dua var, alışveriş yaparken dua var, nikahta dua var, efendim, her şeyde dua var. Düğünde dua var, geldikte dua var, her şeyde dua var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her anda Rabbinin yanında hazır ve nazır olduğunun derin şuuru içinde, o bağlılık içinde her şeyi Rabbımızdan istiyor. Bu, bu hadisi i ile de görüyoruz. Bakın hızkı benden isteyin, hidayeti benden isteyin, makuleti benden isteyin, bana iltica edin, benden talep edin diye Rabbımız bizi teşvik ediyor. Biz de ağzı dualı kulu olalım. Her işimizi, her şeyimizi Allah'tan isteyelim. Ya Rabbi ben senden hayırlısını istiyorum. Ya Rabbi ben senden helal yapmak istiyorum. ''Ya Rabbi ben senden bana yardım etmeni istiyorum, ya Rabbi ben senden doğru yolda yürümek istiyorum, hata edersem bana doğruyu göster'' tarzında daima bu tarzda dualı olacağız, bu anlaşılıyor. ''Ya ifadeyi illeküm len durri fete durruni len tebluhu nef'i fetenfeuni'' ''Ey benim kullarım, siz bana zarar veremezsiniz.'' Benim zar bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bana zarar veresiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki bir iş yapıp da bana faydalı olasınız. Kulların Allah'a bir faydası yok muhterem kardeşlerim. Biz aciz naciz kullarız. Her şeyimiz Allah'tan. Varlığımız Allah'tan, rızkımız Allah'tan, hayatımız Allah'tan, ölümümüz Allah'tan. Yani biz Allah'a ne fayda verebiliriz ne zarar veririz. Kurtubi tefsirinde okumuştum ki İnsanlar, dünyadaki tüm varlıklar, yerdekiler ve gökteki bütün varlıklar hepsi Allahu Teala Hazretlerine asi olsalar, kafir olsalar, isyankar olsalar Allah'ın azametinden bir zerre eksilmez. Bütün bu sayılan varlıklar hepsi abid olsalar, muti olsalar, itaatkar olsalar hepsi gece gündüz Allah'a ibadetse Allah'ın hazırdır. Azametine bir sevi eklenmez. Ne olacak? Hepsini o yaratmış bir imtihan dünyası, bir sahne. Her şeyi onun onun için fayda bize. Ona ona bir şey yok. Et tümü'l fukara ila Allah. Vallahu vel ganiyyul Siz Allah muhtaç Allah muhtaç olanlar, ihtiyacı olanlar sizlersiniz. Allahu Teala azizleri alemlerden 3 hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Onun için biz ibadetin, dinin, imanın, bu tavsiyeleri tutmanın faydasının bize ait olduğunu bileceğiz. Bunlar bizim iyiliğimiz için. Sürünmememek bizim iyiliğimiz için. Dua bizim iyiliğimiz için. Bak Müslümanlar, eskiden hiç duyar mıydınız? Var mı bizim lügatımızda böyle stres diye bir kelime? Yok en yeni moda moda şeyler çıktı. Yeni hastalıklar çıktı. İslam gittiği yerde yeni mikroplar türedi, yeni hastalıklar üredi, acayip şeyler ortaya çıktı. Neden? İslam'ın yaşamı insanın ruhuna da sıhhat veriyordu ondan. İmansızların yaşamı da gırtlağına kadar tok olsa, her türlü konforun içinde yüzse bile huzur sağlayamıyor da ondan. Stres, stres tutturmuşlar. Bir stres diye, efendim, çağın hastalığı stres diyorlar. Öyle gidiyor. İman, iman eksikliğinden, mümin olan insanlar hiç öyle şeyler olmuyor. İbadetini yapıyor, Rabbına zikrini yapıyor, yüzüne bir nur geliyor, haline bir sükunet geliyor, yaşamına bir huzur geliyor. Bizim üniversitenin bahçeler müdürü gitmiş, derviş olmuş, tasavvufa intisap etmiş, tarikata girmiş, başlamış şeye, efendim, işte... Hocasının tavsiyelerini tutma. Bir hanım diyor ki, diyor, anlatıyor gülerek kendisi. Ya efendim, sende bir değişiklik var. Ne oldu sana? E, ne olacak? İyi Müslüman oldu. Dikkatli Müslüman oldu. Kimseyi incitmemeye çalışıyor. Sözüne dikkat ediyor, sabrediyor. Efendim, karşı tarafın kusurlarını affediyor. Adaletli. Efendim, tabii Elbette. Bıçakla kesmiş gibi durum değişti. İklim değişti, manzara değişti, görünüm değişti, tavır değişti. Eskiden eve girerken, var mı bana yan bakan diye Efe gibi giren adam, şimdi bir mütevazi mütevazi giriyor, tatlı tatlı konuşuyor. Eskiden sağa sola haşlayıp kırıp geçiren insan, tabii. Bütün bu dinin emirleri bizim faydamıza. Ya ibadiler, en evvel ekim ve ahir ekim ve insan ekim ve cin ekim kâni Allah etkâkal bir acilun vahidin mazadeti imlâ ki şey Ey benim kullarım, eğer sizin evveliniz ahiriniz, önceki insanlar, sonraki insanlar. insanlar ve cinler, ins ve cin, hepsi en Allah'tan korkan en dindarın, dindar insanın kalbi gibi olsa. Bu benim mülküme bir şey eklemez. Hepsi dindar olsa bir şey eklemez. Velev en ve ve ve ahireküm ve inseküm ve cinneküm. Kele alaif cerun kalbi raculun vahidin min kum manaka sadar ki min milki Bütün bu sayılanlar evveli, evvelin ve ahirin insanlar ve cinler hepsi en kötü insanın kalbinde olsalar, en asi kimseler olsalar Allah'ın mülkünden saltanatından, azametinden bir şey noksanlaştıramazlar. Hiçbir şey değişmezler olacak. Yani hiç sen gazetelerde gördün mü, efendim, zavallı bir sirke sineği, efendim, Sapanca'da filancanın evinde, efendim, mutfakta uçarken ölmüş, mermerin üstünde sırt üstü, çok acınacak bir durumda yatıyor filan diye böyle bir ilan hiç duydunuz mu siz? Sirkesine sineğine ilan şey yapılmaz ki, o sirkesine sirkenin üstünde kaynar, çöpün üstünde kaynar, yaşar ölür. Biz ondan haberimiz bile olmaz. Ne olacak yani? On tane değil, yüz tane değil, bin tane değil, milyon tane sinek ölse bize ne? Şu, şu gördüğümüz manzaraların içinde ne olaylar oluyor, hiç bizi ilgilendiriyor mu? Ne olacak? Biz gene yaşamımıza devam ediyoruz. İşte bizim âlemiz de böyle yani hepimiz en mütteki insanlar olsak ne olacak? Hepimiz en isyankar insanlar olsak ne olacak? Ne kıymetimiz var? Bir yığın küçük mahlukat. Allah, Allah alemlerden müstahinedir. Allah'a biz muhtaçız. İbadet bizim faydamızda. Din bizim dünya ve ahiret rahatımızı sağlamak için. Ya ibadile ve ahirekum ve cin ekum fi sa'idin vahidin teşaa'ulun fe ataytu kulle illa kemal ten kusul mihyati ila ey kullarım! eğer sizin evvelkileriniz ahirdekileriniz, insanlar cinler hepsi geniş bir meydanda toplansalar ve benden neler isteyeceklerse gönüllerinden geçen akıllarına gelen her şeyi isteseler, ben de onlara bütün istediklerini al diye vahşetsem, versem bu benim mülkümden yanımdaki kayıp hazinelerimden denizin içine bir iğne sokulup da kaldırıldığı zaman üstünde ne kadar ıslaklık kalırsa, denizden ne kadar eksilirse o kadar eksiltir, fazla bir şey eksiltir. Bütün insanlar, bütün varlıklar. Rabbi, cenneti istiyorum, şu kadar geniş araziler istiyorum, yedi kat gökler kadar büyükler istiyorum, şu kadar köşkler istiyorum, al sana istediğini ver. Ben de şunu istiyorum, bunu istiyorum, al sana da. Bütün insanlara, cinlere, varlıklara hepsini verse, bir iğne denize dalacak, okyanusa çıkacak, üstünde birazcık su kalacak, ıslaklık, o kadar. Allah'ın azameti mülkü, hazineleri, sorsuz ne olacak? Bütün kullarına istediklerini bahşetse, hazinelerden bir şey eksilmez. Ya اِبَادِي اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالِكُمْ اُحْسِحَالَكُمْ سُمَّ اُوَفِيَكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلِيُمْ مَنْ اِلّٰى نَفْسَهُ Ey benim kullarım! ben sizin amellerinizi hıfz ediyorum, tespit ediyorum, kaydettiriyorum. Sonra onların karşılığını size vereceğim. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük. Zerre kadar hayır işleyen karşılığını görecek. Zerre kadar şer işleyen cezasına uğrayacak. Kim hayırla benim ahirette, huzurumda hayırla karşılaşırsa bana hamdesin, Elhamdülillah desin. Kim şerle veya ceza ile muhatap olur, karşılaşırsa ahirette kendisinden başka kimseye levventmesin, ayıplamasın, suç yüklemesin, kabahat kendisini. Başkasından da hiç boşuna yük yüklemesin, kabahat sadece ve sadece kendisini duyuruyor. Öyleydi, o oterem kardeşlerim gerçekten öyledir. Bizim bütün amellerimiz, bütün işlerimiz, bütün hareketlerimiz, bütün ömrümüz boyunca yaptıklarımız hepsi tespit ediliyor. Hepsi tespit ediliyor. Bunların hepsi amel defterine kayda geçiyor. Sevaplar, günahlar, kızgınlıklar, kırgınlıklar, bağırmalar, çağırmalar, zulümler, efendim, tokatlar, yumruklar, çimdikler bunların hepsi geçiyor. Bunların hepsinin ahirette hesabı var. Ahirette sevaba erip de cennete girenler işte Allah'a hamdesinler ki çok şükür hatalara düşmedik nefse uyumadık Allah'ın yolundan çıkmadık da nasip oldu cennete girdik diye elhamdülillah diye hamdesinler cehenneme düşenler azaba uğrayanlar başkasını kınamasınlar suçu başkasına yüklemesinler her şey ortada gün gibi aşikar Allah-u Teala bu Hadis-i Şerif'i bitirdik. Üç Hadis olsun diye iki tane daha okuyacağım. Ondan sonra bitireceğim. قال الله تعالى اَلْكِبْيَعُ رِدَاءِ وَالْعَظَمَةُ اِذَارِ فَمَنْ لَازَعْنِي وَاهِدًا minhuma حَذَفْتُهُ فِي النَّارِ Bu da İbn-i Mace isimli meşhur hadis aleminin kitabından i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuştu ki, Kibriya, kibriya benim üst örtümdür. Azamet benim alt örtümdür. Kim bunlarda benimle çekişirse ben onu cehenneme atarım. Bunun malası şöyle anlatılabilir muhterem kardeşlerim. İki parça kıyafet giyerlerdi Araplar. Bir beden aşağısını örtünürlerdi, sarınırlardı. Hani hamamda peştemal sardığımız gibi bir de üst da bir şey alırlardı. Kollarını, göğüslerini vesairesini örtecek bir kıyafet. Aşağıdaki kıyafete izar derler. Üstteki kıyafete rida. Peygamber Efendimizin ridası bir gün dua ederken ellerini böyle o kadar kaldırmış ki havaya ridası omuzundan düşmüş. Ne demek? Yani üstüne aldığı kıyafeti, omuzundan sıyrılmış, aşağı kaymış, elini böyle çok kaldırdığı için. Niye böyle oluyordu? Terzilik kolay bir şey değil. Şimdi biz hemen her şeyi dikiyoruz. Makineler var tıkır tıkır tıkır tıkır, şıkır şıkır, şıkır. çalışıyor. Örüyor, dikiyor, tüler. O devirlerde iğne yok. İğneyi yerden bulacak, hangi fabrikada yaptıracak? İğne yok doğru düzgün. Kim bilir dikenlerle mi, ağaçlarla mı yapıyorlardı, nasıl yapıyorlardı? İp, i̇plik kendisi işte yünü böyle eğirecek de, iplik yapacak da filan. İplik kolay değil, iğne kolay değil. Terzilik yaygın değil. efendim. İnsanların böyle bunlara verecek parası pulu çok değil. Tabi ne yapıyorlardı? Bir kumaş bulurlarsa, kumaşla bir aşağı tarafını sarıyorlardı. Efendim, bir de üst tarafını ayrıca sarıyorlardı. Şimdi bizim ikram giydiğimiz zaman, hacca gittiğimiz zaman, göründüğümüz kıyafet gibi öyleydi. E, yalnız Araplar mı? Hayır. Daha önceki devirlere, başka yerlere baktığımız zaman aşağı yukarı. Oralarda da öyle. Efendim mesela Romalıların heykellerini filan görüyoruz. Adamlar kendi giyimlerinin heykellerini filan yapmışlar, görüyoruz. Şöyle şey dalga dalga bir kıyafet, yani biçilmiş bir, bir gömlek filan tarzında, pantolon tarzında değil, üstüne böyle bir örtü sarılmış durumda. Sezar'ın heykeli, bilmem imparator, bilmem kimin heykeli bakıyorsun, üstüne bir örtü sarmış. yani almış kumaşı dolamış dolamış olmuş örtü. Yani o devirde şey yok. Aşağısı iza yukarısı kamiş, kami, şey ya, rida. Gömlek tarzında eğer böyle zengin işi kolay değil. Gömlek tarzında olmuşsa ona kamiş deniliyor. Kamiş gömlek manasına hani bayağı biçilmiş kolu var şeyi var iyi. Böyle giyilebiliyor. O omuzdan düşmez tabi. Kamiş olduğu zaman gömlektir omuzdan düşmez. İşte insanlar böyle giyildiğinden Kibriya ve azamet benim giyimim gibidir. Yani onları ben kuşanırım diyor Allah-u Teala Hazretleri. Azamet ve kibriya bana aittir. Kim azametlenirse, kim kibirlenirse, ululanırsa, ucuba düşerse, kendisini bir şey sanırsa, o zaman Allah'a ait olan bir şey de öyle, şey, öyle bir küstahlığa kalkışan ne olur? Onu cehenneme atarım buyuruyor. Yani ana manası ne demek? Ey kullarım mütevazı olun, kibirli olmayın, azametli olmayın öyle tepeden bakmayın herkese kollarınızı kabartı kapattı ortada dolaşmayın çünkü öyle insan kibirli oldu mu Allah sevdi kalbinde zehne kadar kibir olan cennete girmeyecek diye peygamber efendimizin hadisi şerifinde var, hak sözü kabul edecek, canım bu hizmetçinin de bana bu sözü söylemeye ne hakkı var, ben onu dinlemem dinlemezsen cehenneme gidersin hizmetçiden de gelse, çocuktan da gelse, köleden de gelse, hak sözü kabul etmek lazım. Kabul etmediğin takdirde kibirinden, azametinden cehenneme gidersin. Allah saklasın. Onun için, biz Müslümanlara yakışan, biz Müslümanlara yakışan mütevazı olmaktır, kibirlenmemektir, bulunanmamaktır, böbürlenmemektir, büyük söz söylememektir, büyük, büyük lokmayı ama büyük söz söyleme demiş dedelerimiz. Kısaca, Meseleyi böyle atmış, ifade etmişler. Mütevazı olacaksın. Allah'ın izniyle, inşallah, Bir, bir deneyim, bakalım yapabilecek miyim? falan diye böyle daima tevazu ile hareket edersek Rabbımız seviyor. Men tevadaa Rafaahullah. Kim mütevazı olursa Allah onu yükseltir. Ve men tekebbera kim azametli olursa, Efendim kibirli olursa vadaahullah. Allah onu alçaltır. nihayet sonuncu hadise-i şerife geldik ki burada efendim bir hasa-i büyük müjdeler var. Hakim et-Tirmizi rivayet etmiş Osman radıyallahu aleyhi te'al kavlullahu teala Allahu Teala Hazretleri buyurmuştur ki İza berraza attı erbahine seneten afi cuhu minel belayet selal. İnel junune ve vel baras. Bir kulum el 40 yaşına gelmişse ben onu 3 beladan korurum. Cünundan cüzamdan baras illetinden korurum. Bu 3 illete artık 40 yaşına kadar gelmemişse 40 yaşının bereketine bu 3 illetten onu korurum. Cünun delilik demek. Cüzam bir amansız, çaresiz hastalık ki tutulanları efendim ayırıyorlar bir tarafa işte orada kendi kendine ölüyor. Yüzleri, gözleri halleri, şeyleri çok fena oluyor yani. Allah korusun Allah düşürmesin. O mikrobu da uzun zaman duruyormuş şeyde. Yani 7 sene kuluçka devresi mi varmış? Yani ulaştıktan sonra 7 sene sonra mı çıkmaya başlıyormuş şeyi çok tehlikeli bir hastalık. Kim o hastalığa tutulmuşsa hemen ayırıp bir yere tıkıyorlar. Ayrı bir yerde duruyor. İşte Allah 40 yaşından gelmiş olan bir insana mükafat olarak artık cünun, cüzam ve baras illeti tasip etmiyor. Baras da deride meydana gelen bir alaca illeti dediğimiz şey ki sonradan kansere dönüşüyor. Deri kanserine dönüşüyor. Yani o da öldürücü amansız bir hastalık ve dabel hamsine seneten Aseptüğ İsa ben yeslah yaşına gelmişse ahirette hesap vakti, hesap günü ben onu kolay bir hesapla muhasebe ederim yani hesabını hoş ederim 50 yıl Allah yolunda ömür geçirmiş diye artık o biraz mükapatlı oluyor yani 2. ve daabel siltine seneten habtü ileil inabte 60 yaşına geldiği zaman efendim inabeti, tevbeyi, doğru insan olmayı iyi insan olmayı ona sevdiririm. Hakkın yoluna girmeyi sevdiririm. Artık o yani günahı gösterseler istemez canım. Böyle zevfi sefadı İranlı şairlerden birisinin şiirini okumuştum. Diyor ki eskiden diyor bir kadeh içerdim diyor demek ki. şiirini böyle yazmış. Bir kadeh içerdim diyor. Demelim mest olurdum diyor. Keyif, zevk, sefa böyle duyarmış. Herhalde bir keyfi var ki ondan içiyorlar bu merati. Neyse eskiden gençliğimde bir kadeh içerdim mest olurdum diyor. Keyiften dört köşe olurdum demek istiyor yani. Şimdi diyor ihtiyarladım diyor. Küplerle içiyorum diyor. Bize duymuyorum diyor. Anladım ki diyor şarap e, e, ne diyor? E, şey zevk sefa gençlikteymiş şarapta değilmiş. Anladım ki ferah der şebabet ne der şarap. Anladım ki ferah sevinç, neşe, mutluluk şeydeymiş. Şarapta değilmiş, gençlikteymiş. Onu anladım diyor. Şimdi küplerle içiyorum bir keyif almıyorum diyor. Onu anladım diyor. E bu da iyi. Bu da bizim bu Efes pilsilere, tuburgçulara söylenecek bir söz. Siz zevki sefayı boş yere, yanlış yerde arıyorsunuz. Günahlara, bulana bulana kendinizi helak ediyorsunuz. Gençliğinizin kıymetini bilin. Evet. 60 yaşına geldi mi Allah o kula yoluna dönüşü sevdirir. Günahı günahı istemez. Hak yolu ister. Ama dairece günahı istiyor insanlar, seviyor. Meyhanenin önünden geçerken ayağı o tarafa o tarafa gidiyor. Efendim günahlı yerlere canı çekiyor yani. 60 yaşında artık hak yola dönmeyi ister. Onu sever, tevbeyi sever, inabeti sever. Ve izâ belâle sevû. İne seneden ah! Ah! Ah bebtuhu ah bebtuhül melaike. 70 yaşına geldiği zaman ben okulumu meleklerime sevdettirim. Meleklerim okulumu severler onun etrafında yardımcı olurlar demek Allahu alek. Ve bela fe şemaniye seneten kitabet has 80 yaşına geldi mi iyilikleri yazılır da kötülükleri ilga edilir, iptal edilir, silinir. 80'le ulaştı mı defterinden şeyler silinir. Ve 90 yaşına geldiği zaman iki tür es fi min ve ve fi 90 yaşına geldiği zaman melekler onu gösterirler derler ki bu yeryüzünde Allah'ın esiri. Yeryüzünde yüzünde Allah'ın esiri dolaşıyor buralarda. Ve onun geçmiş ve gelecek evvelki sonraki bütün günahları affolunur. Bir de ailesi fertlerine şefaat hakkı verilir kendisine. Hadi bakalım ailelerinden kimlere şefaat edeceksen şefaat et diye şefaat hakkı verilir. Onun için bir, birisi böyle bunları duymuş galiba. 90'ı bir geçeyim diye şey yapıyordu 80 yaşında bir yaşlı amca. Hele bir ah bir 90'ı bir bulsan da geçsem diyordu. Allah Teala Hazretleri cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Bu uzun ömürlerimizde Rabbimize güzel kulluk etmeyi, günahlara düşmemeyi, sevaplı işler işlemeyi, Rabbimizin huzuruna yüzü ak, alnı açık, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin bihürmeti esrar suratü'l-fatiha üç şerife Şüraf leke besmeleyle with it. Fatihayin şerife maal besmele Üç salavatı şerife <Gülüyor> Allahü Teala aleyhi ve aleyhi ve sallahi ejsma'in, emanet salaten ve selamen daimeyin mütlazimeyin ilahiyyet din. Eyun bilallahim, ne rahim Laqad min anfusikum, azizun aleima anidum فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ الله العظيم سبحان ربك Bismillahirrahmanirrahim. ve rabbil Rabbi ve salatu seyyidina Muhammedun ve ve Ve Ya Rabbi yapmış olduğumuz hayırları, ibadetleri, taatleri, ilimle iştigalimizi, taallümümüzü sayıl hayratu hasenatımızı, hatbimizi, zikrimizi, lütfun kereminle kerevinle asleni kabul ile makbul eyle. Şu mübarek günlerde, şu aciz naçiz ibadetlerimize, ecr-i cezil, sevabı kesir izan eyle. <gülüyor> olan ücuru ve subatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa. Hazretlerine ibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi aileleri. Bizi ahirette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Amin. Ya Rabbi Alemin, Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının rohlarına da dereceleri üzere ayrı ayrı ikram Hz. Hazreti Adem atamızdan Peygamber Efendimiz'e kadar yeryüzünde vazife görmüş, gelmiş, geçmiş cümle evliya ve Mürsel'in ve cümle Evliyaullah-ı Mukarrebi'nin ruhlarında ve hasreten Peygamber Efendimiz'den sonra Ümmet-i Muhammed'in irşad ve talim ve terbiyesiyle meşgul olan Meşayih-i Vâsıl'ın Ülemay-ı Muhakkakîn ve i Sadat-ı Turuk-ı Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vası eyle. O mübareklerin himmetlerine, teveccühlerine bizleri nail eyle. Ahirete geçmiş olan bizim yakınlarımızın ve sevdiklerimizin de analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin ninelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın dostlarımızın, arkadaşlarımızın ruhlarına da ikram eyle. Bu bedellerde methum bulunan salihlerin, müminlerin ruhlarına da ikram eyle. Bu bedelleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ruhlarına ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile şu mübarek günlerde pürnür eyle ruhlarını mesrur eyle. Abim. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Abim onların şefaatlerine bizlerin nail eyle. Amin. Bizleri de ömrümüzü rızan yolunda geçirmeye muvaffak eyle. Amin. Yolunda daim, zikrinde kaim, sevdiğin kullar eyle. Amin. Ya Rabbel alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri dinde, dünyada, ahirette, Afiyet, saadet, selamet, peşaret, eman, ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel alemin gönüllerimizin dileklerimizi, taleplerimizi, isteklerimizi bizlere lütfunla, kereminle ihsan eyle. Amin. giren kardeşlerimizi imtihanlarında muvaffak eyle. Amin. Staj görecek kardeşlerimizin stajlarında muvaffak eyle. meslek hayatlarında muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbel alemin evlatlarımızı, sürriyetlerimizi, nesillerimizi sevdiğin, razı olduğun mümin kamil, ihtiyar kulları ile. Ya Rabbel alemin bizim bellelerimiz ve sahip Müslüman kardeşlerimizin diyarlarına her çeşit ağbetlerden, musibetlerden, felaketlerden, zerzelelerden, sellerden ve bilhassa zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların talebesinden, tasandotundan, kafirlerin istilasından mahfuz eyle. İstilaya uğramış İslam bendelerini kurtarmayı nasip eyle. Amen. Senin dinini ya Rabbi dünyanın her yerine yaymak, bütün insanlara tebliğ etmek şerefini bizlere ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin. Kahvera gazabına azabına ikabına uğramadan duhûr evvelin ile Peygamber Efendimizin izinden cennet-i âliyata bizler de dahil eyle. Amin. bizleri de ferahna eyle. Bildirmeti esma-i hüsnâ ve habibi ba ve bildirmeti esrar suretin Fatiha.